Esselamu Aleyküm. Lale Gül TV ekranlarından tekrar birlikteyiz. İlmal programıyla daimi konuğumuz Fatih Kalender hocamız sizlerin göndermiş olduğu soruları cevaplayacak. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine bir aile sorularımız var hocam. İnşallah müsaadenizle hemen start, başlayalım. Start, start, buyurun, buyurun. İlk sorumuz, Hocam uzun seneler dövüş sporuyla meşgul oldum. Bu süre içinde gerek antrenmanlarda Gerekse müsabakalarda olsun rakiplerimize karşılıklı olarak birbirimize yumruk veya tekme ile vurduk. Yeri geldi ağzımız burnumuz kırıldı. Yeri geldi vücudumuzun çeşitli yerlerinde ciddi yaralanmalar meydana geldi. Genelde maçlardan sonra birbirimize sarılıp helallik isteriz ama bunu yapmayan sporcular da mevcut. Bu durum caiz midir? Bir hak ihlali var mıdır diye soruyorlar hocam. Sporda ölçü nedir? Bunlara spor denir mi hocam? sizden alalım cevabını inşallah. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vessalatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve ashhabihi ecmaîn. İslam fıkhında spor dediğimiz zaman bu ye ya gelişmeye, yani kişinin sıhhat bulmasına veya zihinsel olarak da gelişmesine sebep olması gerekir. Bunun harici olarak Gerek kişinin kendisine gerek bir başkasına veya etrafına zarar verme üzerine kurulu olan hangi eylem, hangi aktivite olursa olsun ve ismi de ne olursa olsun bu İslam'ın kabul etmiş olduğu bir işlem değildir. Evet. Ki bahusuz e, İslam fıkında hatlar meselesini incelerken yani İslam otoritesinin devletin bazı cezalarda müeyyide olarak yapmış oldukları sopa cezası, yani vurma dayak cezasında başa vurulur mu, vurulmaz mı tartışması yapılıyor ve tercih edilen görüşe göre suçlu olan bir kimseye İslam otoritesi başa asla vurmamak suretiyle ceza vereceğinden bahsediyor. Evet. Bu konuları irdeleyen kaynaklarımızın şerhlerine baktığımız zaman deniyor ki, bir din anlayışı ki ceza olarak başa vurmayı bile izin vermiyorsa spor adı altında insanların birbirlerine zarar vermesi ve özellikle kardeşimizin de ifade ettiği üzere işte ağzımızın burnumuzun dağılması diyor. Bu gibi bir eylem kesinlikle caiz değil, kesinlikle haramdır, günahtır. Buna sebebiyet vermek de günahtır. Böyle bir spora prim vermek, böyle bir sporu izlemek, ki bu hmm. izlemek de aslında bir nevi, bunu revaşlandırmaktır evet. Bunlar kesinlikle caiz olmayan işlemlerdir. Son derece bundan kaçınılması gerekecektir. Kul hakkının ötesinde de kişi kendi vücuduna malik değildir. Evet. Yani birilerine gelip de benim yüzüme veya herhangi bir uzuma zarar versin ve ben bu zararı vermesine de onay vereyim. Dolayısıyla bu helal olan bir işlemdir denilemez. Evet. Öyle olsaydı insan kendi hayatına son vermesi caiz olacaktı ki buna intihar deniyor ve İslam hukukunda en büyük günah olarak kabul ediliyor. Evet. Çünkü insan şu vücuduna malik değildir. Vücudu konusunda her türlü tasarruf yetkisine sahip değildir. Hmm. Bu bağlamda dikkat etmek gerekir. Bu tarzı olan sporlardan şiddetli bir şekilde kaçınmamız, evlatlarımızı buraya yönlendirmememiz ve bunu teşvik edici olan programlardan da sakındırmamız. Evet. Ki bir takım görsel medyada bu gibi şeyler belki heveslendirilebiliyor. Çocuklar buna meyledebiliyor. Ki nefsidir, nefsanidir, nefsi hoş gelen bir takım aktivitelerdir. Bunlardan kaçınılması gerekecektir. Bunu her platformda, her ortamda konuşmak, anlatmak gerekir. Ki bir de şöyle bir durum daha var. Günümüzde spor bazı konumlarda bir kumar sektörü haline gelmiş. Üzerine bahisler oynanıyor, iddialar oynanıyor. Evet. E, bu da ayrı bir problemdir. Yani velev ki o sporun bizatihi kendisi mubah bir eylem olsa da e, başka bir harama vesile olması söz konusu ise yine bu işleme girmek, böyle bir işlemde bulunmak yine caiz olmayacaktır ki Rabbim bu konuda hakkı anlamayı cümlemize nasip etsin inşallah. Allah razı olsun. Amin. Cemaate namaz kılma hakkında bir soru var. Evde cemaat yapmak, camide cemaatle hükmü aynı mıdır sevap bakımından diye bir soru var hocam. Ee, İslam fıkhında cemaat ciddi anlamda önem arz eden ki bir Müslümanın keyfi olarak herhangi bir mazeret sunmaksızın cemaatten geri durmasını da geçerli kabul etmeyen bir anlayıştır. Hatta Ahmet i̇bn Hanbel olsa gerek, e, onun Rivayetinde ümmü mektum sahabe-i kiramdan radıyallahu teala ama evet. gözleri evet. görmüyor. Ve evi de Mescid-i Nebevi'den uzakta. Efendimiz aleyhissalatu vesselam'a geliyor. Ya Resulallah diyor. E, gözüm görmüyor, beni getirecek kişi var ama onunla da pek iyi anlaşamıyorum. Benim için ruhsat var mıdır ben evimde namazlarımı kılsam, camiye gelmesem dediğinde Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam, ezan sesini işitiyor musun buyuruyor. Cevaben işitiyorum dediğinde, e, o takdirde ben senin için bir ruhsat bulamıyorum, camiye gelmek zorunluluğun vardır. Bu noktada bir insan keyfi olarak e, şer şerifin kabul ettiği bir mazeret olmaksızın cemaatten geri durulması düşünülemez. E, ki bu Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre müekkez sünnettir ki vaciptir görüşü de vardır. Şafi Şafii mezhebine baktığımız zaman Şehzakeri el-Ensari bunun farzi kifaye olduğunu ifade etmiştir. Hmm. E, Malikilerde de bu bağlamda farklı görüşlerde vardır. O yüzden bu konuda asla geri durulmak lazım. Ama e, peki bir şekilde kişi camiye gidemedi, evinde kılmak zorunda kaldı. Bu da cemaatten geri durmasın yine kendi arasında ev halkıyla cemaat yapmalıdır, yapsın. Ama bunu bir adet haline getirmemek lazım. Evet. E, çünkü cemaat yaptığı zaman evet cemaat sevabı alır ama cami sevabı almaz. Artı camideki olması gereken ruha da kişiye vakıf olamaz. E, cami cemaatin azalmasına da sebebiyet vereceği için e, ceffel kalem elde olmayan imkanlardan dolayı camiye gidilememesi durumunda evet evde cemaat yapılsın ama evde cemaati adet haline getirerek camiye gitmekten kişiye alıkoyacak bir durum söz konusu olmamalıdır.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 ''Gerekiyorsa şimdiye kadar okunmaması manevi açıdan bir sorun teşkil eder mi?'' diyor hocam. Bu noktada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulaması vardır. Evet. Ee, torunlarının ezan ve kamet okumuş, sağ ezan, kulağına ezan, sol kulağına kamet getirilmesi ve isminin e, kulağına kırılması ve bazı, bazı belli başlı duaların da çocuğa okunması. Bunlar sünnet olan bir uygulamadır. Evet. Ki Müslüman'ın özellikle ebeveynine düşen bir vazifedir yapmaları noktasında. Ki kardeşimizin sualinden de anladığımız bunu yaptık diyor ama daha sonradan isim noktasında değişikliğe gittik. Farklı bir ismi çocuğumuza kullandık. Dolayısıyla ezanı tekrar etmeye gerek var mı? Böyle bir gereksinim yoktur. Böyle bir mecburiyet yoktur. E, isim değişikliği olabilir. Çünkü sahabe arasında da bakıyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, bazı sahabelerin isimlerinde değişiklik yapmıştır. Evet. Ama onlar da ezanın ve kametin tekrarlanması gibi bir şeyden bahsedilmemiş ki böyle bir mecburiyet de zaten yoktur. Burada asıl gaye doğan bir çocuğun ilk işiteceği şey e, ezan sesi olsun. Allahu ekber sesini kulağında nida alsın. Böyle bir aşinalık olsun. Evet. Ee, öyle veya böyle ki bu yapılmıştır madem ki. Daha sonradan e, isim değişikliğinden dolayı bunu tekrar edilmesinin manası yok. Zaten işitiyor şu anda da. Evet. Günde beş vakit elhamdülillah ki Rabbim eksikliğini vermesin, eksikliğini göstermesin, minarelerimizden ezanı da daim eylesin. Ki bu bağlamda çocuğumuza ezan aşina ettiğimiz gibi camiye de aşina etmemiz gerekir. Camiye, cemaate beraber gitme noktasında da çeşvik etmek gerekir. İnşallah hocam. Hocam diğer bir izleyicimizin sorusu, sorusu şu şekilde. Amel imandan bir cüz değildir diyoruz. Bununla birlikte kafirlerin bayramını kutlamak Müslüman bir kişiyi kafir demek, Kur'an-ı Kerim'i pisliğe atmak, abdestsiz namaz kılmak gibi şeylerin insanı kafir edeceğini söylüyoruz. Bunu nasıl anlamalıyız? Sonuçta bunlardı bir, birer ameldir demek istiyor izleyicimiz. Için. Ee, evet, ehli sünnet itikadına göre amel imandan bir cüz değildir. Tabi bu ne demektir? Bunu bir açmak gerekir. Evet. İman itikattır. Düşüncedir, inançtır. Amel ise o inancın amel safhasına yansıması. Bir insanın Müslüman olabilmesi için, hitabına muhatap olabilmesi için Kur'an-ı Kerim'in iki karton kapı arasında ne var ise hepsine şeksiz, şüphesiz inanması gerekir. Evet. İcmali veya tafsili, yani gerek bilerek veyahut da bilmeyerek. Ne varsa Allah bana neyi emrediyorsa, peygamberi bana neyi getirdiyse ben hepsini kabullendim demesi iman için esastır. Evet. Ancak bunun yanı sıra e, ibadetlere dair olan emirler veyahut da muamelete dair olan emir ve yasaklar noktasında kaçınması veya bunları yerine getirmesi ise imandan bağımsızdır. Şöyle ki Allah faizi haram kıldı. Bunu itikad ettiği zaman bir insan, buna inandığı zaman artı faiz de yememesi gerekecektir. Ama haram olduğunu bilerek faize düşecek olsa, faiz işlemine girecek olsa bakarız. Kişinin itikadında bir değişiklik var mı? Ee, eğer bu kimse, evet bu haramdır, bu günahtır, ben bunu biliyorum ama nefsime mağlup olduğum için buna düştüm şeklinde bir, e, kendisini savunur. Ki bu bir savunma da değildir aslında ama... Evet. Bu şekilde bir ifadeyle, bu şekilde bir niyetle bu işleme girecek olsa bu insan fasıktır, günahkardır ama kafir değildir. Diğer bir taraftan bir insan günümüzde faiz niye haram olsun, faizsiz ekonomi olmaz. O eskiden de şu anda faiz haram değildir dese, velev ki faiz yemese de yine iman dairesinden çıkar. Amele çevirmese bile. Amele çevirmese bile, onu tatbikatta sokmayacak olsa bile iman dairesinden çıkar. Bunlar birbirinden ayrı şeylerdir. Evet. Ama bazı ameller vardır ki kişinin imanının yansımasıdır veya iman demeyelim de o noktadaki itikadını gösterir. Mesela kardeşimiz diyor ki bir insan Kur'an'ı işte affedersiniz pisliğe atacak olsa bu insan iman dairesinden çıkar. Evet çıkar. Peki bu bir ameldir. Hani amel imandan bir cüz değildir. Oysa böyle bir eylemde bulunmak kişinin hangi itikada sahip olduğunu gösterir. O Kur'an-ı Kerim'e ihanet ettiği, o Kur'an-ı Kerim'i kabul etmediği, evet. Allah kelamı olmadığı veya olsa da ben ona saygısızlık etmeyi kabul ediyorum. Bağlamında ameli itikadına yönelik olan bir amel olmasa bile aslında ameli değil, o itikadı ona kafir etmiştir. Evet. Dolayısıyla amel imandan bir cüz değildir, kuralına aykırı değildir. Evet. Keza abdestsiz namaz kılıyor. Ee, niçin abdestsiz namaz kılıyor? namazı hafife alma, alaya alma, abdestin gerekliliğine inanmama, i̇nanmama evet. şeklinde olması, işte bu itikad bunu ne yapmıştır? İmandan çıkarmıştır. Yine Yoksa o olur. eylemi değildir. Evet, hocam. Yani mesele tamamıyla neye yöneliktir? İtikada yöneliktir. Veya bir Müslümana kafirdir dediği zaman, onun inancının İslami olmadığına inanmış, Evet. oysa onun dini gerçekten Müslümansa, İslami bir inanca sahipse, o inancın İslami olmamayı inanması, İslam'a inanmamak olarak kabul edileceği ki ayrıyetten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her bir kim ki birine kafirdir derse o küfür ikisinden birine kesin döner. Evet. Karşısındaki kişi şey eğer kafirse isabet etmiştir ama değilse itikadını kabullenmediği için kendisi o zaman iman dairesinden çıkmış olacaktır. Anladım. Netice itibariyle bu amel olarak gözüken şeylerin de aslında arka planı hep itikaddır. Evet. Dolayısıyla o itikadı onun iman dairesinden çıkmasına sebebiyet vermiştir. Yoksa amel değildir. İmanlı bir kişinin yapabileceği ameller değil değildir. Değildir. Aynen evet, öyle. Evet. Ama diğer taraftan bir insan yanlışlıkla elinde Kur'an-ı Kerim'i düşürse, pisliğe düşse bu insan kafir olmaz. Veya ölümle zorlandı. Gibi. veya da işte abdestli olduğu kanaatiyle namaz kıldığı abdestsiz Haberi olduğu ortaya yok. çıktı. Evet. Yani bu biraz itikada, biraz değil tam olarak itikada yansıyan bir meseledir. Evet hocam. Gerçekten ince meseleler. Hocam diğer bir kardeşimiz, nafile ibadetlerin sevabı en fazla kaç kişiye bağışlanabilir? Böyle bir hudut var mıdır diye bir sorusu var hocam. Hanefi mezhebine göre gerek mali ibadet olsun, gerek bedeni ibadet olsun, yani zekat gibi, sadaka gibi e, veyahut da namaz, oruç gibi bedeni ibadet veyahut da hem mal hem de bedenle yapılan hac, ümre, tavaf gibi ibadetlerde niyabet, sahih olduğu gibi yani bir başkası namına bunları yapmak sahih olduğu gibi bunların sevabını da bir başkasına hediye etmek mümkündür. Bu bir başkasının e, hayatta olması veya hayatta olmaması müsavidir. E, bu noktada e, bir şu kadar tahdit getirilecek diye bir sınırlama söz konusu değildir. Ki gündelik olarak cuma akşamları bizim örfümüzde, adetimizde olan evet. evlerde Yasin-i Şerif okunur. Evet. Yasin-i Şerif okunduktan sonra işte bir dua yapılır. Duadan sonra da onlar ölülerimize hediye edilir. Evet. Ki ölüler içine baktığınız zaman Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamdan başlayarak ve bütün mümin ve müminata varıncaya kadar bir taksimden bahsedilir. Yani bir sınırlama yok ki bu bedeni ibadet olan kıratın sevabın hediye edilmesidir ki kişi tavaf yapar, yaptığı tavafı bir şahsa da verebilir, Birden fazla kişiye de verebilir, birden fazla kişiye de bunu hediye edebilir. Neticede Allah-u ganidir Yani onu bir başkasına böyle bir sevabı vermesi, diğerinden bu sevabı alması anlamında değildir. Bir eksilme söz konusu değildir. O yüzden böyle bir tahtitten bahsedemeyiz ee, ki bunu genelleştirmek daha uygundur. Dualarımızda her bir mümin ve müminatı katmak uygundur. Ki evet. hoca efendilerimiz, der nesli kesilmiş, e, ümidi kalmayan yok mu? Bana bir Kabiller, Fatiha unutulmuş. okuyacak evet. olan kimseler ki aslında her bir Müslüman beş vakit namazında bunlara dua ediyor. Evet. Rabbena firlih veli valideyye velil mu'minîn. Evet. Rabbim bana rahmet eyle, ana babama rahmet eyle, merhamet eyle ve bütün müminlere merhamet eyle derken mümin sıfatını taşıyan her bir kimseye dua etmiş oluyorsunuz. Orada bize gösteriyor. Dolayısıyla ya burada böyle bir tahtitten bahsetmemiz mümkün değildir. Allah razı olsun. Hocam zekat bahsiyle alakalı bir soru var. Ramazan ayı gelmek üzere nasip olursa zekatımızı vereceğiz. Ancak niyetim zekatımı İstanbul'a değil, memleketimizde yeni evlenecek biri var. Ona vermek istiyoruz. Aile içinde bana dediler ki zekatı başka bir şehre nakletmek caiz değil. Malın neredeyse illa orada vermen gerekir. Bu doğru mudur, bu konuda ne yapmamızı tavsiye edersiniz diyor hocam. Hanefi mezhebine göre e, zekat zamanı geldiğinde, yani sene dolduğunda o zekatı kişi bulunduğu yerde değil de bir başka yere aktarması, herhangi bir şer'i gerekçe olmadan bunu yapması mekruhtur. Evet. Kitaplarımıza bu geçer. Ancak daha henüz senesi gelmeden, yani nisap miktarı Mala sahiptir ama sene gelmemiştir. Böyle bir kimsenin herhangi bir gerekçe sunmadan zekatını farklı bir memlekete taşıması, farklı bir şehre taşımasında herhangi bir keraat yok. Erken vermesi. Erken yani. veya verme. evet. Veyahut da sene geldi, ödemesi gerekiyor. Ama bulunduğu yerden daha fazla muhtaç olan kişiler var diğer yerde. Hmm. Veya akrabası var, eşi, dostu var, tanıdığı var. Bu gibi bir mazeret söz konusuysa bunu da taşımasında yani oraya nakletmesinde bir mahsul lazım gelmeyecektir. Dolayısıyla burada hiçbir kimse herhalde gayesiz olarak bir başka yere bunu taşıma konumunda bulunmaz. Ya daha fazla muhtaç olan kişi olduğunu bildiği için oraya getirir veya akrabaları orada olduğu için oraya getirir. Dolayısıyla bunda herhangi bir kerahattan bahsedemeyiz. Tabi burada şunu da söylemek gerekir. Kardeşimiz Ramazan-ı Şerif ayı geliyor derken bir şeye de vurgu yapıyor. Genelde bizim insanlarımız zekatlarını Ramazan-ı Şerif ayında verir. Evet. E, Tabi bu şu demek değildir, her insan Ramazan'da zekat vermekle mükelleftir anlamı taşımaz. Çünkü zekat mali bir ibadet, diğer ibadetler gibi bunun da şartları vardır. E, bu şartlardan bir tanesi de havlanil havil dediğimiz üzerinden yıl geçmesi. Bu da her bir insanın zengin olduğu tarihe göre değişkenlik arz eder. Yani nisap miktarı mala sahip olduğun tarih dönüm noktasıdır. Bir daha üzerinden kameri bir yıl geçtiği zaman, yani hicri bir yıl geçtiği zaman evet. o senede kişi verecektir. Ha, e, Ramazanda sevabın daha fazla olması, daha fazla ibadete yönelişin e, söz konusu olmasından dolayı genelde kardeşlerimiz hep hesaplarını Ramazanda yaparlar ve ona göre değerlendirirler. Ve birçok e, Müslümanlar da e, yıl dönümünü yani zekat yıl dönümünü de bilmezler kendilerine bir yıl tayin etmişlerdir bir gün tayin etmişlerdir ki bu da genelde ramazandır evet. ona göre hareket etmektedirler e, Tabi bu iptidada Eğer gerçekten kişi bilmiyorsa gerçekten bir zaman tayin etmesi gerekir ve ilk sene için biraz fazla vermek gerekir Evet e, Ondan sonra devamlı o seneye göre hareket edilecek burada şöyle bir sualde karşılaşabiliyoruz Aslında bu konuşmamı bu biraz sonra söyleyeceklerim e, e, Fıkhi bir meseleye binaen söyledim. Diyor ki ben Ramazan'da zekatımı vermek istiyorum. Ancak bayramdan sonra memleketime gideceğim. Ve memleketimde vermek istediğim biri var. Hı -hı. E, ama ben Ramazan e, sevabından da mahrum olmak istemiyorum. İstemiyor. Ama onu şu anda değil de o zaman verecek olursam da Ramazan'dan sonra olacak. Bu sevaptan mahrum olacağım. Ne yapabilirim? Burada bir, e, zekatı kenara ayırmak. Hı -hı. Her ne kadar zekat vermiş olarak değerlendirilmese de bu niyetten dolayı inşallah Allah-u bu kişiye bu mükafatı verir. Veyahut da o vermek istediği kişinin yanında bulunan, yani kişinin kendi yanında bulunan birine vekalet verir. Hmm. Misallendirelim, sizin memleketinize bir arkadaşımız var, ben ona zekatımı vermek istiyorum. Diyorum ki Senen Hoca ondan vekalet al, ee, sana desin ki benim namıma zekat alabilirsin desin. Sen o vekileti aldıktan sonra ben bulunduğum yerde bu zekatı sana vereyim. Sen git ona ne zaman ulaştırırsan ulaştır. O an verdiğim an Verdiğim mi? anda benim sana vermem ona vermem demektir. Çünkü hmm. sen benim vekilin değil onun vekilinsin. Evet. Ee, oysa sen benim vekilim olsam mesela hiç onunla irtibata geçmeden sen önce sen giderken bunu ona ulaştırırsın. Ben sonra şu anda vereyim desem bu takdirde sana vermem de ona vermiş kabul edilmem. Hı. o bendedir hala. İlla ulaştırması evet, gerekir. Çünkü sen benim vekilimsin. Evet. Ama sen onun vekili olursan o zaman senin teslim alman, müvekkilin teslim alması gibi olacaktır ki ben zekatımı vermiş olacağım. Evet. Böyle bir çare yapmak da mümkündür. Ya da memleketteki birisine benim adıma ona şu kadar meblağ ver. Olabilir, ben o olabilir. Daha da desen. güzeldir. Yani borçlanmış olacaktır. Evet. Ama olabilir ya öyle bir kişi yoktur, öyle bir imkana İmkanı sahip yani. olan kişi olmayabilir. Ya vekalet yoluyla olabilir, ya havale yoluyla olabilir ki günümüzde bu daha da basit bir şekilde. En yani olmadı, kenara ayırsın. Transferi mümkündür. Ama hocam. dediğiniz gibi hiç olmadı. Yani Hı. vekalet verecek kişi bulamıyor, ona bir şekilde o parayı gönderecek bir şey bulmuyor O niyette bunu ben kenara ayırıyorum, zekat niyetiyle kenara ayırıyorum desin. İnşallah o faziletten mahrum olmaz. İnşallah hocam. Evet hocam. Son sorumuz, ticaretle uğraşıyoruz, nakit ihtiyacı sağlamak için bazen vadeli emtiye alıp bir başkasına peşin olarak satıyoruz. Bazen yüksek limite ihtiyaç duyuyoruz ve yurt içindeki finans kurumlarıyla bu muameleyi yapamıyoruz. Körfez ülkelerinde bu işleri yapan finans kurumları var ve fetva kurullarının da olduğunu söylüyorlar. Aynı buradaki gibi murabaha sistemi yapıyorlar ancak kar oranını belirttikten sonra Art LIBOR diyorlar. LIBOR oranı ilk 6 ay bilinebiliyor ama daha sonraları değişmeyeceğini kimse garantileyemiyor. Biz bu şekilde yapılan bir muameleyi kullanabilir miyiz? caiz olur mu diyor hocam. Tabii önce suali bir tasvir etmemiz gerekir. Evet. E, suali tasvirde A şahsı var diyelim. A şahsının nakide ihtiyacı var. Bu nakidi temin edebilmek için de e, mal bozduracak. Mal bozdulabilmesi için de malı satın alacak. Ama evet. malı vadeli satın alıyor. Evet. Sonra peşin olarak o malı daha ucuza piyasaya satıyor ve böylece nakit ihtiyacını görmüş oluyor. Evet. Tabii yapılan bu alışveriş önemlidir. Yani nasıl yapılması gerekiyor? E, sualde diyor ki bir kurum var. O kurum malı piyasadan temin edip size vadeli bir şekilde satıyor. 10 lira peşin değeri olan bir malı diyelim ki vadeli 12 lira satıyor. Ama artı LIBOR diyor. LIBOR dedikleri şey, e, uluslararası likitesi yüksek olan bankaların kendi aralarında döviz üzerinden e, gecelik olsa gerek faiz oranıdır. Hmm. E, bu e, bankaların kendi arasındaki anlaşmaya göredir. Bu 6 ayda bir değişebiliyor, yılda bir değişebiliyor. Yani bizim e, memleket içinde repo dediğimiz uluslararası LIBOR tarzı şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Evet. Tamamıyla faiz oranı. Burada da şöyle yapıyormuş o kurum anlattığına göre, işte malın peşin fiyatı 10 lira, vadeli olarak artı 2 lira, vade farkı koyuyor 12 lira ama artı libor diyor. Eğer libor farkı ne kadar değişirse onu da bana vereceksin. Evet. Böyle bir işlem caiz olur mu ki kardeşimiz bundan dolayı şüpheye düştüğünden dolayı bunu sual evet, e, sorma ediyor. ihtiyacı duyuyor. Şimdi İslam fıkında alışverişte satışa konu olan bir mal vardır ki buna mebi denir. Bir de bunun karşılığında semen dediğimiz satım bedeli vardır. Mebinin, yani satışa konu olan nesnenin belirgin olması, her türlü meçhuliyetten uzak olması esastır. Evet. Keza bunun karşılığındaki satım bedelinin de meçhul olması, belirsiz olması, tartışmaya sebebiyet verecek şekilde değişken olması, bu da caiz değildir, aktif fâsı eden unsurlardandır. Dolayısıyla malda malum olacak, malın karşılığında verilecek olan bedel de malum olmalıdır. Alışverişin tahakkuku icap ve kabule bağlıdır. İcaf ve kabul dediğimiz tarafların birbirlerine karşı iradelerini ifadeye dökmesidir. Yani örneğin ben sizin elinizdeki işte bilgisayara sahip olmak istiyorum, onu satın almak istiyorum, bu bir iradedir. Bu irademi ifadeye dökmedikçe bu iş bir işe yaramaz. Ama ben bunu ifadeye döküyorum, onu şu kadara sizden satın alıyorum diyorum. Siz de onu satmak istiyorsunuz, benim bu teklifimi kabul ediyorsunuz. Bunu da siz iradenizi ifadeye dökerek kabul ederseniz buna icap ve kabul denir ki alışveriş münakit olacaktır. Evet. Yeter ki kabulle icap birbirlerine muhayir olmasın, zıt olması muvafık olsun. Evet. Ben bunu 10 liraya alıyorum derken siz 12 liraya satıyorum derseniz benim icabım suya düşer, sizinki bir icab olur. Onun üzerine ben işte 11 liraya alıyorum şeklinde farklı bir ifade kullanırsam sizin icabınız der benimki icab olur. Ta ki karşılığında kabul gelinceye kadar. Evet. Kabul geldiği zaman o fiyat sabitlenecektir. Ve bu noktada fiyatın tek bir fiyat olması da esastır. Evet. Ama pazarlık aşamasında veya alışveriş daha henüz kesinlik kazanmadan önce birden fazla fiyat konuşulabilir. Hani işte peşin fiyatı 10 lira, vadeli fiyatı 11, 12, 13 demek gibi. Evet. Bu tıpkı pazarlık aşamasında o mal kaç para 10 lira, sen ya yani 5 lira olmaz mı, işte 9 lira, 6 lira, 7 lira derken 7,5 liraya anlaşmamız gibi. Evet Bundan önceki konuşmaların e, fıkha yansıyan bir tarafı yok. Yeter ki icap ve kabulağında yani akit iki tarafı bir noktada birleştiğinde arada birden fazla fiyat olmasın ama şöyle olsa ben bu malın peşin fiyatı 10 lira, bir aylık fiyatı 11 lira, iki aylık fiyatı 12 lira sattım. İyi ben de aldım parasını ne zaman getirirsem ona göre bu faade farkını vererek alışverişi bitiririz diyecek olsalar bu caiz olmaz çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir alışverişte birden fazla fiyatı yasaklamıştır. Evet. Dolayısıyla fiyatın tek olması esastır, satışa konu olan malın da malum olması esastır. Peki suale geldiği zaman sualde diyor ki bir emtia var. O emtia'yı kurun satın alıyor ve size vadeli olarak satıyor bunu. Tabi burada diğer şartlar olması gerekir. Yani sembolik bir satış değil. Gerçekten bir satış. Mal sembolik bir mal değil. Gerçekten bir mal olmalıdır. Bunlar bir bahsediger. Ama bunları diyelim ki problem olmadığını kabul edecek olursak. Gerçekten bir emtia'yı aldım piyasadan ve size vadeli olarak satıyorum vade olarak 10 lira, işte 2 lira vade farkı, 12 lira şu kadar ay vade, vade zamanı da belirgin olması gerekir. Evet. Artı libor dediğimiz olay yani bir oran, faiz oranı. İşte %2, %3 dediğimiz bir oran. Onu o an için hesap edip de fiyatı çıkartabiliyoruz. İşte 10 artı 2, işte liborda koyduğumuz zaman artı 1 oluyor. Toplam 13 lira. Ama bu vade sonuna kadar da belirgin olması gerekir. Yani 13 lira sabit olması gerekir. Evet. Ama bunu ortada bırakarak işte 6 ay sonra yani uzun vadeli sattığımızı düşünelim. İkinci 6 aya girdiğimiz zaman, libor oranlarında değişiklik olduğu zaman fiyatta da değişiklik eğer olacaksa o zaman bu semenin yani satın bedelinin meçhul olması demektir ki bu da aktif hasteder. Evet. Caiz olmaz. Yani hangi kurum olursa olsun, hangi müessese olursa olsun bu şekilde semende satın bedelindeki belirsizlikle böyle bir şeye fetva vermeleri mümkün değildir. Ee, burada ya yanlış anlaşılma vardır, yanlış ifadeler vardır veyahut da e, kesinlikle yanlış olan bir şeye onay vermiş olurlar ki bundan şiddetli bir şekilde kaçınmak gerekir. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Teşekkür Evet, İsmaila Fıkıh Kurulu üyesi Fatih Kalender hocamızla beraberdik. Sizler de sorularınızın cevaplanmasını istiyorsanız ilmaletlalegültv.com.tr adresinden bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun efendim.